Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Sevgili dinleyiciler. Programı takip eden kardeşlerimizin yakinen bileceği gibi... ...geçen hafta... E, terör e, kavramını Kur'an'dan yola çıkarak fesat kavramıyla ilişkilendirdik ve e, cihatla terör arasında cennetle cehennem arasındaki fark kadar, mesafe kadar bir mesafe olduğunu e, anlatmaya çalıştık. E, birkaç cümleyle özetlemiş olursam Batılıların çoğu kavramlarının terimlerinin kaypak olduğunu, dolayısıyla istedikleri zaman istediği şekilde anlamlandırarak bir silah şeklinde kullanabileceklerini, kavramlarının içini boşaltıp kendi ideolojik e, hedeflerine göre yanlış şekilde doldurabildiklerini, yer yer kendi kavramlarını, karınları acıkınca elleriyle yaptıkları helveden putlarını yiyen cahiliye insanı gibi, e, çiğneyip yutmaktan e, asla vazgeçmeyen bir tavır takındıklarını bazı kavramlarının truva atına benzeyip düşmanlarına galip gelmek için hileli yollar e, tutma ile ilgili olduğunu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla onların dertlerinin üzüm yemekten önce bağcı dövmek olduğundan e, 11 Eylül sonrası çok daha belirginleşen dünyayı sadece kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirip etkilemeye, kendi dünyevi ideolojilerini dayatmaya yönelik kurgular açısından bir düşman ihtiyacı söz konusuydu. Komünizm bu düşman ihtiyacını belirli bir zaman gösterdi, sonra... Kullanılıp çöpe atıldı. batılların kendi doğrularını kendileri de çok ciddiye almadıkları için dünyaya kabul ettirmeleri çok zor olduğundan bir yanlış diye e, dışlayıp düşmanlık gösterecekleri e, bir öteki kavramına ihtiyaçları vardı. İşte e, 11 Eylül'ü belki bu anlayışla, kurguladılar, düzenlediler. Hala dünya şeffaflaştığı, her şeyden haberi olduğu, medyanın yönlendirdiği, yönettiği düşünülen dünya, e, arka planını hala yeterince ispat edip çözebilmiş değil. E, büyük ihtimalle 11 Eylül ve ondan sonraki nice terör e, olgularının da İslam'ı gündemden e, çıkartıp kendilerine alternatif olacak hiçbir hayat hakkı ve inanç biçimine müsaade etmek istemeyen e, özellikle bunun başını Bush'un çektiği Amerikası olarak rahatlıkla değerlendirebileceğimiz bir dayatmanın e, bir örneği olarak görebiliyoruz. Ee, kısaca e, bu konuları gündeme getirdik ve e, Müslümanların teröre sahip çıkmaları mümkün değildir ama terörü Müslümanların daha geniş, daha geniş, daha genel ve daha kapsamlı olarak ve net biçimde tanımladığı biçimde her türlü teröre fesada karşı çıkılması gerektiğini ifade etmeye çalıştık. Dolayısıyla ee, özet olarak e, vurguladığımız şeylerden bir tanesi de e, insanın dünya hayatına e, yönelen bir tavır terör olarak değerlendirilir de insanın ahlakına namusuna, iffetine insani haklarına, özgürlüklerine e, insanı insan yapan İslami inanış ve yaşayış biçimlerine ve topyekün ahiretine müdahale eden, onları e, devreden çıkartan onlara düşmanlık yapan yaklaşımın niye terör olmadığı e, niye terör diye damgalandırılmadığı e, noktasından e, olayı ele almaya çalıştık. E, bunu e, bugün biraz daha enine boyuna gündeme getirmeye çalışacağım inşallah. Bugün e, İslam'ın Fesat kavramıyla terör olgusuna bakış açısını e, Kur'an kavramları programımızda gündeme getirip nokta koymaya çalışacağım. Sevgili dinleyiciler, batının ve batılıların diğer batıl görüşlere mensup olanlar gibi e, doğru bir ölçeyi terazisi e, söz konusu değildir. Çünkü e, hepsi beşeri anlayışlar, beşeri uygulayışlar, ideolojiler olduğu için beşer tümüyle mutlak doğruları insana göre yere, mekana ve e, zamana göre değişmeyecek kesin doğruları e, bulması çok zordur ve bu doğruları tüm e, ideoloji olarak, uygulayış, uygulama olarak e, hatta insanın birey e, biçiminde kendi çapında Bütüncül olarak kabulü ve uygulaması mümkün değildir. İşte bir adı da hak olan, hak insana göre, zamana göre ve yere göre değişmeyen temel doğru demektir. Mutlak doğru demektir. Bir adı da hak yani mutlak doğru olan Allah'ın insanlara lütfettiği en önemli nimetlerden bir tanesi de ölçü sunmasıdır neyin günah, neyin sevap olduğunu, neyin haram, neyin helal olduğunu, neyin şirk, neyin tevhid olduğunu, dolayısıyla hangi şeylerin cennete, hangi şeylerin cehenneme götüreceğini, insanı hangi şeylerin huzurlu, hangi şeylerin de bedbaht edeceğini, Kur'an çok net bir şekilde, Rahman ve Rahim olan Allah'ın, insanın aklına bırakmayarak lütfedip kesin ölçüler içerisinde insana takdim etmesi söz konusudur. Sadece dini zannettiğiniz kavramlar değil Allah'ın ölçü olarak koyduğu şey. Dini olarak zannettiğiniz diye ifade kullandım. Çünkü din aslında her şeyimizdir. Tuvalete nasıl gidilecek, bir kadınla bir adam nasıl evlenecek ve evlilik hayatlarını nasıl ...devam ettirecekler. Bir ticaret nasıl olacak? Günlük hayat nasıl uygula uygulanacak? İnsanın yaşayışı, yeme içmesi, giymesi vesairesi konusunda... ...hangi ölçülere riayet edecek gibi... ...her türlü soruların İslam açısından... ...mutlaka bir cevabı vardır, bir ölçüsü vardır. Dolayısıyla mubah alanı, helal alanı çok geniş olan... ...ama fesada... ...yanlışlığa, e, olumsuzluğa giden yolu da tıkayacak şekilde İslam'ın bir ölçüsü, e, bir doğru ve yanlış e, açısından hangi konuların nereye gireceğini çok kesin ölçüler içerisinde takdim etmesi vardır. O yüzden Kur'an sadece haramı, helalı, tevhidi, şirki anlatmaz ve öğretmez. Bunlarla birlikte iyinin, kötünün ne olup olmadığını... ...güzel ve çirkinin arasındaki farklılıkları, dolayısıyla bizim kötü arzularımızın kendisi, kendimize güzel gösterip şeytani e, ilhamlarla çarpıtılan yanlışlıkların e, ne olup olmadığını e, Kur'an çok doğru bir şekilde istikamet verecek anlayışla insanlara öğretir. İşte bu öğrettiği bir terazi olarak bize verdiği ölçülerden bir tanesi de neyin ıslah neyin ifsat olduğunu yani insanın kendisini ve toplumunu iyileştirecek salih amellerin ne olup olmadığını bunun karşılığında da terörün hangi davranış biçimi hangi inanç biçimi ve yaşayış biçimi olduğunu e, İslam insanlara e, temel ölçü olarak terazi olarak sunar. E, bugün minareyi çalan kılıfını da hazırlar e, misali, Yavuz hırsızlar ev sahilini bini bastırıyor. Dünyayı teröre boğan e, sadece 20. yüzyılda 1 milyonun üzerinde insanı katleden ...sebepsiz yere öldüren ve insanların ahiretini mahveden, e, ahlaki dejenerasyona sürükleyen, kıyafet yönünden tutun da yeme içmeye kadar insanları habire e, tüketim toplumu yapmak için alabildiğine israfı, gereksiz tüketimi kamçılayan bir batı kültürü, e, batıl bir e, hayat anlayışı... E, Suçu kendisinde hiçbir şekilde aramaz, kendisinin nerelerde hata yaptığını değerlendirmez ve e, Yavuz Hırsız'ın ev sahibini bastırması gibi dünyadaki kötülüğün odağı olarak, temel sebebi olarak İslam'ı ve Müslümanları gösterir. E, sevgili dinleyicilerim, İslam hangi ülkede ne kadar hakimiyeti e, elinde bulunduruyor ki suçlu olarak İslam'ı göstermiş olsunlar. Önce buradan da yola çıkılarak e, olayın çarpıtıldığını rahatlıkla değerlendirebiliriz. E, İslam mazlumların, gariplerin, kimsesizlerin, fakirlerin, ezilmişlerin, müstazaf, ayak insanların dinidir öncelikle. Onları her türlü zulümden, e, her türlü e, ...emperyalist hedeflerden e, onları kurtarmak için bir dünya açısından da kurtuluşu e, e, sadece sloganlaştırmaz. Bunu bütün hayat prensipleri olarak öne geçirtir. E, baktığımızda Musa Aleyhisselam'a inanan insanlar zalim, kan dökücü, daha çocuklar doğar doğmaz erkek çocuksa kılıçtan geçiren... Firavun zalim müstekbir e, güçlerin e, insanları Musa aleyhisselama hatta çamur atarak terörist demişler ama e, toplumun fakiri, mazlumu, garibi, zulme uğrayanı e, Musa aleyhisselamın Allah'tan getirdiği mesaj istikametinde e, evvela inanan kesimi oluşturmuş. Ve onlar Musa aleyhisselamı ve ona inanan Başka da hiçbir suç işlememiş olan kişileri öldürmeye, onları e, büyük ordular e, ile ezmeye e, sebep yönelmişler. Yani mazlum olanlar, terör kurbanı olanlar, tarihte hep peygamberler ve peygamberlerin Allah'tan getirdiği e, o günün... E, Hangi adıyla olursa olsun İslam dininin o günkü şeklini savunanlar e, teröre kurban gitmişler. Kur'an-ı Kerim nice peygamberleri e, siyonist zihniyetli insanların katlettiğini çok net bir şekilde ayetlerinde ifade eder. E, nice peygamberleri evet e, bugün de yeryüzünü fesada teröre boğan zihniyet o gün de e, öldürmeye çalışmış ee, insanlığın e, hatta batı tarihinin e, arka planını deştiğinizde arenalarda aç aslanların önüne atılan e, tevhide inanan e, Allah'ın dinini kabul eden insan olmaktan başka bir suçu olmayan kişilerin e, e, ezildiğini e, efendim ölüm çığlıklarının kahkahayla e, seyredildiğini rahatlıkla görebiliriz gladyatörlerin önünde işte e, İran Amerikan e, gücü önündeki duruma benzesin diye e, oyuncak haline getirilen garip, zavallı, aç, miskin insanların durumunu düşünün Firavunların e, piramitlerine yani e, o günkü kutsal mezarlarına, anıt mezarlarına e, harç olsun diye nice köleleştirilmiş esir insanların etlerinin, kemiklerinin bile e, oralarda e, duvar harcı gibi Durduğunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. Konuyu tarihten uzun uzun örnekler e, vermek istemiyorum. E, mesela peygamberimizden yola çıkarak da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Peygamberimiz mi insanları teröre e, davet etti, terörü uyguladı, ona kulak vermeyen İslam düşmanları, peygamber düşmanları mı terörü hortlattı, eski e, cahiliyeyi, ...o günkü şekilde temsil eder, ederek firavunların yolunu mu sürdürdüler? Namaz kılarken bile Ebu Cehillerin peygambere rahat vermeyip... ...hatta deve işkembesi gibi pis şeyleri peygamberin vücuduna ve kafasına geçirdiklerini bir düşünüverin. Hakaretler etmelerini bir gözden verin. O Sümeyye annemizin ne suçu vardı... Hangi teröristler, niçin onu e, hem de çok feci bir şekilde öldürdüler? E, tarihler öyle anlatır. Bir ayağını bir deveye, bir diğer bacağını da başka bir deveye bağlayıp bacaklarını ayıracak şekilde develeri ayrı istikametlere yönelten ve bunun yanında da utanmadan e, mızraklarıyla bacaklarının arasına e, e, hedef, nişan tahtası şeklinde hedef. Eğlence halinde e, mızraklarını gönderen insanların e, terör e, maskesini hangi inançtan kaynaklanarak, hangi inanca düşmanlıktan yola çıkarak e, ortaya koyduklarını verelim Dolayısıyla terör ne Müslümanların ortaya çıkarttığı bir şeydir ne de Müslümanların direkt ilgi duyduğu bir husustur. E, sadece Sümeyye'ler sadece Ammarlar değil... Yasirler değil e, Habbapları, bilalları ve nice e, işkenceye uğramış Müslümanları bir gözden geçiri verin. E, bu Müslümanlar ne yapmıştı da bu tür terörist saldırılara hedef oluyorlardı. Peygamberimizin e, hicret aşamasında eğer hicret etmemiş olsaydı Suika'ste nasıl muhatap olacak nasıl bir terör kurbanı olacaklarını hesaba katı verin hangi zihniyetti bu peygamberi öldürmeye kalkan onu teröre kurban etmeye e, yönelten inanç dolayısıyla devam edebilirsiniz hicrette sürakanın ve ona benzeyen nice e, gözünü hırs ve para bürümüş e, insanların e, zalim kafir yöneticilerin e, vaat ettiği e, bugünkü milyon dolarlara kavuşmak için yüz deve e, vaat ediyorlardı peygamberi öldürene e, sürakaların ve benzeri isimlerin peygamberi terörlerine kurban etmek için e, arkalarından günlerce e, at koşturduklarını bir hesaba katı verin peygamberimizin yine Hatta nice e, tarihçilere göre bir şehit olarak vefat etme ihtimali söz konusudur yani bir terör kurbanı olma e, değerlendirmesi yapılır e, bir Yahudi kadın ona e, Yemek olarak e, davet ettiği bir ortamda e, zehirli bir e, et ikram etmiş dolayısıyla peygamberimize e, zamanla zehri daha etkileyici olarak e, bir zehir verilmiş ve onun e, ile peygamberimizin vefatı e, gerçekleşmiş diye değerlendiren nice tarihçiler vardır. Peygamberimiz açısından bu bir ihtimal dahilindedir ama hemen ondan sonra ikinci halife, üçüncü halife, dördüncü halifenin kesinlikle birer terör kurbanı olduklarını e, herhalde biliriz. Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin hep teröristlerce e, şehit edildiğini, bunların birer terör kurbanı olduklarını biliriz. Hazreti Ömer'in sözgelimi e, işte mecusi bir e, köle tarafından... E, camide namaz kılarken teröre kurban gittiğini değerlendirebilirsiniz. Nice alimler e, şehit edilmiş, nice e, İslam konusunda e, insanları uyandıran hayırlı insanlar terörden nasiplerini almışlardır. Bütün bunların yanında böylesine mağdur durumdaki Müslümanların ve Müslüman büyüklerinin e, terörden nasıl etkilendiklerini ...değerlendirmeyeceksiniz de bunları birer terörist olarak ilan edeceksiniz. Bunların akılla, bunların inançla, bunların vicdanla bir bağlantısını kurmak herhalde mümkün değildir. Ee, İslam her türlü terörü kınar. Onlar işlerine gelen zamanda kendi içini doldurdukları biçimdeki e, kendi düşmanlarının yaptıkları e, olaya terör adı vererek işlerine geldiği oranda ve o istikamette terörü ayıplarlar, kınarlarken, İslam bunun adını çok net bir şekilde koyar ve tüm terör biçimlerini lanetler. Gelin biz de adını koyalım, haydi var mısınız diye, İslam düşmanlarına, İslam'ı terörizmle beraber değerlendiren insanlara sunalım. Bütün masum insanların haklarını gasp eden, tüm terörü ahlaki manevi özellikte olanlarıyla birlikte tüm insan hakkına giren yaşama biçimi kılık kıyafet özgürlüğü eğitim ve benzeri noktalarda zulme uğrayanların da haklarını e, savunalım ve bunların insani ve İslami haklarına gasp edenleri terörist olarak değerlendirip tüm zalimlerin zulmünü e, İster terör adıyla, ister insan hakları ihlali olarak, ister zulüm ile, ister sömürü şeklinde nasıl ifade edilmesi gerekiyorsa e, beraber değerlendirelim. Ve hepsinin e, kesin olarak sadece sloganik suçlanması, e, e, lanetlenmesi, kınanmasıyla değil, toptan yok edilmesi, bu tür teröre ...toptan mücadele edilmesini haydi teklif edelim ve o medyadaki ve onları yönlendiren arka plandaki İslam düşmanlarına açık bir çek verelim. Gelin gerçekten teröre karşı e, tavrınızda samimi iseniz, her türlü insan hakkı ihlaline giren, insanın ahiretini mahvedecek ahlaki ve manevi özelliklerine... İnsanı Allah'tan koyarak haram helal ölçülerini yok edip insanı tümüyle manevi erdemlerden ve cennet yolunda hayra doğru dünyada insanlığa faydalı olacak özelliklerini uygulamasından vazgeçirtme çalışmalarını yapan tüm anlayışları da terör kapsamına koyalım. Var mısınız savaş şeklinde Irak'ta ortaya konan e, bombalı, askerli arkasında efendim e, uçakları olan, füzeleri olan, e, koca koca devlet ve imkanları olan terörü de beraber lanetleyelim, kınıyalım. Tırnak içinde bir tabir var devlet terörü diye insanların niceleri e, hangi ülkede olursa olsun. E, Devlet tarafından, devletin güçleri tarafından da en küçük çapta insan hakları ihlal edilmeden insanca sorguya tabi tutulsun, insanca muamele görsün. Ee, Müslümanların insani isteklerine, Allah'a kulluk ve ibadet etme e, isteklerine e, zulmen dayatma ile karşı çıkılmasın. Her türlü insani ve İslami özellikler, her türlü inançla alakalı... E, temel vurgular e, özgür bir şekilde ortaya konulsun ve bunlara müdahale terör kapsamını alınsın. E, dolayısıyla hapishanedeki insan da tutuklu bir kimse de e, efendim savaş adıyla da e, yönetmelik veya kanun adıyla da hiçbir insana e, e, yapılamayacak çirkinlikler baskılar e, zulümler yönlendirmeler. Dursun ve insana hak ettiği, layık olduğu değer verilsin. İşte Kur'an bu değeri vermiş ve insanı yeryüzünün halifesi, efendisi olarak görmüş ve kulun kula boyun eğmesini, kulun, kulun emir ve otoritesine tümüyle e, katılmasını şirk unsuru olarak reddetmiş. En küçük çapta zulme prim vermemiş, zalimlere küçük çaplı bir meyletmeyi bile ateşe atılmak olarak e, değerlendirmiş. Dolayısıyla sadece kendi hakkım değil, sadece kendi inancımın hakkı değil, bütün insanlara e, Allah tarafından daha doğuşta verilmiş olan haklarını İslam onlar adına, onlardan daha üst seviyede e, onun Tercümanı olmuş, onun için mücadele eden e, değerler ortaya koymuş. İşte insana zulmetmeye engel olmanın adı cihattır. E, meşru savaştır İslam'da. Bunun adı çok rahat ve net bir şekilde Kur'an'da nice ayetlerle ifade edilir. Bunlar hep bir zulme karşı, hep insani ve İslami haklara karşı... Ayaklanan, savaş yapan, e, terör veya başka şekilde e, insanlara e, bu hakları vermek istemeyenlere karşı direnmedir. Bu direnmenin adı hiçbir zaman terör olamaz. Ve terör hiçbir zaman böylesine İslam'ın direniş dediği, cihat dediği, ıslah dediği özelliklerle bağdaşmaz. Dolayısıyla e, hakkın... Ee, ve batılın ayrımını, hayrın ve şerrin ayrımını siz ilahi ölçüler olmadan hangi aklınızla, hangi kültür ve ideolojinizle ve bütün insanların e, sizin tanımladığınız ya da e, tanımlamamak daha hoşunuza gittiği için kaypak bıraktığınız yaklaşıma uymasını istiyorsunuz. Zaten insanları kendi ölçülerinize uydurmak istiyorsanız bu da bir terörist e, mantığından başka bir şey değildir. E, sevgili dinleyicilerim e, ilk günden itibaren terörün mesajı neydi hedefi neydi bunlar ifade ediliyor. Çok net bir şekilde tüm terörün ve son e, bir ay önce yapılan terörün mesajı ve hedefinin İslam olduğu Müslümanlar olduğu çok net bir şekilde e, değerlendirilmeli. Terörden en fazla e, zarar görenin e, Müslümanlar ve İslami yaklaşımlar olduğunu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla en fazla zararlı olan Müslümanlar çıktıysa bu terörün arkasında herhalde Müslümanlar yoktur. Müslümanlar kendi dinlerine ve kendi dindaşlarına bu kadar zarar verme e, kadar e, herhalde saf Olamazlar eğer onları da kandırdılarsa bazı insanların e, kendi zihniyetlerine uygun şekilde e, onların e, istismarı söz konusuysa kandırılması söz konusuysa bu da yine Müslümanların ve insanların e, dinlerini net bir şekilde öğrenebilecekleri kurumlarının e, imkan ve fırsatlarının kendilerine verilmemesinden e, dolayısıyla kendilerinin mazlum durumuna düşürülüp e, ikinci olarak da dinlerini kaynaklarından çok e, sağlıklı biçimde öğrenme imkanı verilmediğinden oyuna getirilmiş olmuyorlar mı diye değerlendirebiliriz. Dolayısıyla e, terörün mesajı e, Müslümanlar ve İslam ise e, onu hedef almışsa. En fazla zararı gören Müslümanlar olduysa e, Müslümanların düşmanında düşmanı olarak e, teröristleri aramamız herhalde aklın göstereceği e, yegane e, hedef olmaktadır. Niçin İslam ve Müslümanlar e, böyle teröre kurban ediliyor? Hem suçlu e, hem de güçlü rolünü oynayan e, teröristlerin arkasındaki zihniyet kurban olarak ve hedef olarak niye Müslümanları ve İslam'ı seçiyor bunun arkasında geçen haftada anlatmaya çalıştım bir batının düşman arama yaklaşımı söz konusudur ve yönetimlerin hemen yüzde doksanından fazlasını elinde tutan ideolojik yaklaşım sahipleri olduklarından rahatlıkla Kendisine alternatif olacak inanç ve medeniyet biçimini e, dışlamaları gerekiyor. Yani Batı'nın kendisini farklı inanç ve medeniyetlerle test edip daha düzgün, daha güzel, daha adil, daha huzurlu bir dünyaya doğru gitme imkanlarını sonuna kadar kullanması gerektiği halde azgınlaşmak ve kendi ideolojik e, ve e, medeniyet yaklaşımlarını bütün dünyaya zorla da olsa dayatmak için e, İslam'ı önlerinde engel görüyorlar. Batının önünde başka bir engel yok, başka bir alternatif yok, başka bir e, e, dünyaya teklifleri olan e, bütün... E, mazlumlara kurtarıcı e, mesajları olacak başka bir inanç başka bir ideoloji kalmadı dolayısıyla onlar İslam'ı kendi e, dünyevi emperyalist hedeflerine engel gördükleri için Müslümanları suçlamak için İslam'ı terörize etmek e, terörist saldırıları e, en azından planlamış ve yönlendirmişlerdir e, ve ee, ...insanları bu noktada e, hem suçlamışlar hem de arkalarında yön vermişlerdir. Aslında en büyük suç, en büyük zulüm bundan sonrasında oluyor. Ee, bazı insanların hayatına mahvedip e, insanları terör kurbanı ve e, halkı da terörden etkilenip korkan kuşkulananın... E, kabuğuna sinen e, bir e, mazlum durumuna götürdükleri halde esas suç, esas büyük zulüm Allah'a karşı yapılan iftiradır. Çünkü onun dini olan, onun razı olduğu, onun indinde tek makbul olan dininin adı İslam'a hakaret, e, adı olan İslam'a hakaretler yağdırılıyor, iftiralar atılıyor. Allah'ın dini olan, tek dini olan İslam, terörle eşit görülüyor. İslami terör demek, Allah'ı haşa terörizmin sebebi olarak ilan etmek demektir. Çünkü İslam şunun veya bunun, şu insan veya bu kişinin ortaya attığı bir anlayış, bir yaklaşım, bir inanç biçimi değil. Dost düşman herkes bilir ki, İslam, Kur'an adlı bir kitabı indiren, Muhammed adlı bir peygamberi diğer peygamberlerin sonuncusu ve tasdikleyicisi olarak gönderen alemlerin Rabbi, inkar edenlerin de ilahı, tek e, yaratıcısı olan Allah'ın tek dinidir. Dolayısıyla İslam'a hakaret etmek bilinçli veya bilinçsiz Allah'a düşmanlık yapmaktır. Allah'a iftira atmak Allah'a hakaret etmektir. Haşa ...Allah'la savaşmaya kalkmaktır, Don donkişotluk yapmaktır. Dolayısıyla e, Ebu Cehiller bunu e, bu kadarına e, işi götürmüyorlardı. Dolayısıyla onlar Allah'ı suçlamıyorlar. Allah'ın dinine terör diye e, damga atfetmiyorlardı. Ebu Cehiller bile böylesine büyük suçlardan Allah'a sığınırlardı. Şeytan bile Allah'a böylesine savaş açma, böylesine hakaret ve iftiralar yağdırma... Onun dinini böylesine suçlama e, küçüklüğüne e, bugünkü e, şeytanın uşaklarının düştüğü derekeye düşmüyordu. O yüzden hakaretin en büyüğü, zulmün en büyüğü İslam'a yapılmış, İslam'ı gönderen Rabb'a yapılmış durumdadır. İslami terör başka bir şekilde izah edilemez İslam Allah'ın dinidir, eksiksiz, yanlışsız, mutlak doğru olan dinin, nizamın, dünya ve ahiret, saadetinin yolunun adıdır. Müslüman Allah'ın verdiği bir isimdir. Ee, İslamsa Allah'ın Kur'an'da çok net olarak kendisine ait, kendi indinde tek makbul olarak e, söylenen dinin adıdır. Dolayısıyla İslam'a sataşmak Allah'a sataşmaktır. O yüzden bu derekeye kadar gelebilen insanların bir de Müslüman geçinmesi var ya, insanı herhalde e, o kahredebilir. E, zaten terörün Kur'an-ı Kerim'de karşılığının bir adı olan fesat, e, Müslümanım dediği halde gerçekte iman etmemiş, Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanmamış ama toplumda, kendi çıkarları öyle gözüküyor diye ben de Müslümanım diyen İslam düşmanı münafıklar tarafından uygulanıyordu. Daha Bakara suresinin ilk ayetlerinde 10. ayetten itibaren e, kafirlerden iki ayetle bahsedildikten hemen sonra münafıkların hem de temel özellikleri olan terörü yani fesadı e, ifade ediliyor ve bunlar terörü fesadı kabullenmeseler bile onlar teröristtir, fesatçıdır, ifsatçıdır, müfsittir diyorlardı. Her ne kadar onlar yeryüzünü biz ıslah ediyoruz, biz terör uygulamıyoruz, teröristlere ceza veriyoruz deseler de e, bunun bir çarpıtma, bunun e, hakkı saptırma ve insanları kandırmadan ibaret olduğu vurgulanıyordu. Dolayısıyla Müslümanım diyen iki yüzlü münafıklar, İslam düşmanı olduğu Allah'a ahirete hakkıyla inanmadığı halde e, tavırlarını fesat olarak yani terör olarak ortaya koyuyorlardı. Kur'an bunu daha Bakara suresinin ilk ayetlerinde ifade eder. Nedir Kur'an'a göre fesat? Fesat dengenin bozulmasıdır. Fıtratının dejere, dejenere edilmesi, e, e, tahrip edilmesidir. E, fesat ve terör... İfrat veya tefrit şeklinde ortaya çıkan adalet ve itidalli Allah'a ait olan nizamın dengeli ve orta yolun e, aşırı uçlarıdır, anormallikleridir. Dolayısıyla e, Allah her şeyi olduğu gibi e, tüm yarattıklarını bir dengeye, bir salaha, bir uygun ortama e, ait e, özellikler vererek yaratmıştır. E, Kur'an-ı Kerim'e göre... Ee, şirk ve nifak fesadın temel görünümleridir. Yani e, fesat ve ifsat ya müşrikler tarafından ya da iki yüzlü ben de Müslümanım dediği halde gerçekten iman etmemiş münafıklar tarafından ortaya konulan e, davranışların genel adıdır denilebilir. Çünkü onlar farkında olmasalar da Bilinçsiz de olsalar mutlaka teröre destek vereceklerdir. İnsanları tahrip ederek en azından kalbi ve manevi olarak insanları bozmaya, ifsad etmeye, onların ahiret mutluluğunu, ahiret saadetini e, mahvedecek engeller oluşturmaya e, ya direkt ya endirekt olarak sebep olacaklardır. O yüzden Müslüman'ın özelliği, Kesinlikle e, fesatla alakalı değil. Bunun tam tersi olan salih amelle ıslah edecek, yararlı, kendisine ve topluma faydalı olan davranışlar sergilemekle mümkündür. Yeryüzündeki canlıları da, e, yeryüzündeki tabiatı da, e, gökyüzündeki ve denizlerdeki varlıkları da Allah hep e, insanların yararına yani fesada gidecek bozukluğa ve yeryüzünü ee, olumsuzluğa götürecek şekilde değil de tam tersi salahına, ıslahına, yararlı olmasına götürecek şekilde düzenlemiştir. Ee, söz gelimi yılana zehir verdiyse bu insanların tümüyle yılanların zehirlerinden kurtulamayacakları bir özelliğin verilmesi anlamına gelmediği gibi aynı zamanda zehirli yılan, Tıp sembolü olacak kadar da fayda kaynağıdır. Söz gelimi insanı öldürecek kadar zehir taşıyan arı, şifa kaynağı olan balla dengelenmiştir. Aynı zamanda bir arının öldürdüğü kaç insan vardır ama arının balıyla şifaya kavuşan kaç insan vardır? Bunları değerlendirmek bile yeryüzündeki varlıkların hiçbirinin temelde terör ve fesada sebep olmadığını ancak münafık ve müşrik olan insanların teröre, fesada, insanların dünya ve ahiretine engel olacak problemlerine sebep olduğunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. İç dünyamızda Allah Sözgelimi arzular, hevesler vermiştir. Eğer bu... Arzular kötü arzu dediğimiz kötü duygu dediğimiz şeyler yani e, yanlış olarak nefse havale edilen aslında Kur'an'ın hevaya atfettiği e, şeytani özelliklerimiz söz konusuysa Allah bunu fesada meyleden yola değil de haramlara günahlara isyana giden insanların huzursuzluğuna giden yollara değil de hayra istikamet vererek bunlar vesilesiyle insanları kahramanlaştırır, insanları olgunlaştırır, insanların yiğit ve e, olgun hale gelmesine e, bu içindeki kötülüğe meyledilen mey meyledebilecek e, e, fıtri özelliklerin Kur'ani bir ahlak ile istikametlerinin helal ve meşru yöne kanalize edilmesi sayesinde e, dengelenir. E, söz gelimi bir iki örnek vermeye çalışayım insanda kan dökme yani terör uygulama Kur'an'ın ifadesiyle fesat çıkarma özelliği vardır tüm insanın e, içinde gizli de olsa örtülü de olsa e, bir e, kan dökmekten zevk alan bir e, sadist e, yaklaşımı bir anlayışı vardır eğer bunu Kur'an kendi gösterdiği istikametle dengelenmesi ve deşarj edilmesini sağlamamış olsa, bu toplumu ifsad edecek noktaya gider. Örnek olsun diye söyleyeyim, insanın kan dökme arzusu meyli açıkça ifade edilmemiş olsa bile, böyle bir arzusu kurban kesme dediğimiz, Helal ve meşru bir şekilde kan dökme e, ibadetiyle ortaya konulur, deşarja e, uğrar ve hedefi en makul, en güzel bir e, yöne kanalize edilerek bu tatmin edilmiş olur. İşte Allah için kan dökmeyen, Allah için e, ibadet olarak, Allah'ın kanının akıtılmasını meşru ve sevap olarak kabul ettiği noktada, e, uygulamayan insanlar bu kan dökme özelliğini e, ya bil fiil uygulayacaklar ya başkalarına uygulatacaklar ya da kan dökmenin bir benzeri olan fesadı terörü destekleyerek Müslümanlara ve insanlara insani ve İslami haklarının ortaya konulmasına karşı çıkarak baskı e, ve e, yönlendirmeyi e, ekonomik yönüyle güçlüyse İnsanları sömürmeyi, e, bilek yönüyle güçlüyse insanları ezmeyi, e, insan, e, dünyayı e, düzene sokma gibi anlayışları varsa insanları e, dayatmacı bir yaklaşımla baskıya almayı e, hedefleyerek bu fesadı ve kan dökme anlayışlarını tatmin ederler. Savaşlar niye çıkıyor dersiniz, hemen her yıl niye bu kadar insanın kanı dökülüyor dersiniz. Niye kavgalar, gürültüler oluyor? Niye e, insanlar birbirleriyle geçinemiyor dersiniz? İşte insandaki kan dökme eğiliminin, fesada doğru gidebilecek eğiliminin İslami özelliklerle hedef ve istikametinin tatmin edilmesinin e, fırsatı verilmediği için bunlar e, ortaya çıkıyor diye rahatlıkla değerlendirebiliriz. Zaten insanlar... Bu özelliklerinden dolayı Nisa suresinin 76. ayetinde kesinlikle savaşçı olarak değerlendirilir. Yani insan şu veya bu şekilde soğuk veya sıcak mutlaka bir savaşın içerisindedir. Bu savaş insanın içinde de vardır. Dolayısıyla cihat dediğimiz husus insanın iç Olumsuzluklarına karşı da söz konusudur. Mücahede adıyla ifade edilir bu. İnsanın günaha, fesada, e, insanları ve e, e, toplumu rahatsız edecek özelliklere, Allah'a e, e, isyan edecek davranışlara götüren e, arzu ve eğilimlere karşı e, dur demenin adı e, cihattır. İçimizdeki cihat. E, aynı zamanda dış e, zalimlere veya iyi insanlara karşı yönelebilecek bir saldırganlık özelliğimizde Kur'an'da cihat ifadesiyle tüm insanların bir özelliği olarak vurgulanır. Kur'an Nisa suresi 76. ayette insanların kesinlikle savaşçı olduğunu, müminlerin Allah yolunda ıslah eden, yeryüzündeki fitneyi, fesadı, terörü, zulmü, işkenceyi, haksızlığı kaldırmak amacıyla Zalimlerin başka dilden anlamadıkları için onların anlayacağı dille e, fiili olarak eylem yaparak tavır alarak savaştıklarını Kur'an söyler kafelerin ise tavutların yolunda onların memnun olacağı özelliklerle. E, şeytanların ve insan şeytanı şeklinde azgınlaşan insanları Allah'ın yolundan saptıran, egemen güçlerin istikametinde diğer insanların savaşçı olduğunu ifade eder. Yani Müslümanlar Allah yolunda savaşçıdırlar, kafirlerse tağut yolunda, şeytan ve şeytanın güdümündeki egemenler istikametinde savaşçıdırlar. Kur'an böyle der. Bu savaşı her zaman insan, ...mutlaka birinden birini tercih ederek uygular. Savaş derken Kur'an-ı Kerim savaş kelimesiyle ifade ediyor ama... ...bunun e, kavga biçiminde, bunun kalemle yapılan, bunun dille ortaya konulan... ...bunun eylemlerle salih amel veya teröre müsait e, zulüm e, konumuna giren eylemle ortaya konulacağını... ...herhalde hepimiz rahatlıkla anlarız. O yüzden... İnsanlar iyi yönüyle e, kendilerine verilen özellikleri uygulamazlarsa şeytan kendisine ait e, yaklaşımı e, hallüsinasyon olarak onlara dayatır, amellerini güzel gösterir ve onların yaptıkları e, davranışları kendilerine fesat e, olarak değil insanların iyiliğine yapıyormuş gibi rahatlıkla empoze ederek yanıltabilir. Ama tekrar edelim, bütün insanlar Kur'an'a göre e, kesinlikle savaşçıdırlar. Hak yolunda, doğruluk yolunda, insanları kurtarma yolunda, insanların dünyasını huzura, ahiretini cennete dönüştürme yolunda gayret göstermeyen, çaba harcamayan, dolayısıyla Kur'an'ın savaş dediği faaliyetlere, eylemlere hayır yönüyleki. ki, Hayır yönündeki insanları ıslah yönündeki mücadeleye katılmayan insanlar Kur'an'a göre küfrün, şirkin, zalim ve kafirlerin destekçisi olmuş olurlar. Onların paralı veya parasız askeri olarak Hakk'a karşı savaşçı olmuş olurlar. İşte Hakk'ın savaşçısı olmayan, Hak tarafında mücadele etmeyen insanların bugün Hak taraftarlarından daha azgın, daha cesur, daha etken, daha aktif olduklarını Dolayısıyla e, kendi suçlarını da Müslümanlara e, e, yönelterek İslam'ı ve Müslümanları açık bir şekilde suçladıklarını Müslümanların onların maskelerini indirecek şekilde onlara cevap veremeyecek hale getirildiklerini yani e, Nasrettin hocanın fıkrasında olduğu gibi taşları bağlamışlar e, Afedersiniz itleri salı vermişler Müslümanlar böyle bir konumda ee, imtihana tabi tutulduklarından e, Müslümanların en küçük yapabilecekleri hayır namına gayret ve mücadeleler e, okul hakları dünyanın hemen her yerinde yeterince verilmeyerek e, kendi e, İslami e, ibadet ve e, diğer konulardaki helal lokmadan gözlerini haramdan sakınmaya kadar Müslümanca eğlenebilmekten Müslümanca ticaret yapmaya kadar e, hemen bütün hakları zalimler tarafından verilmediği buna rağmen e, zalimlere e, duyarlı bir şekilde karşı çıkılmadığından dolayı zalimler e, daha baskın çıkmakta e, hem suçlu hem güçlü rolünü e, uygulamaktadırlar. Evet, insan dışındaki e, hiçbir varlık e, fesat yapmadığından dolayı insan hayvanlardan da aşağı olabiliyor. İlahi kuralları e, Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamadığı, e, ölçüye e, uymadığı zaman, o yüzden Kur'an böylesine e, insanları fesada götüren e, kişileri hayvandan daha aşağı olarak vurguluyor. Ki e, Allah'a inanmayan insanın da, e, hayrın, şerrin ölçüsünü bilmediğinden iyi niyetle bile olsa e, insanları ifsad etmeye müsait tavırları bakımından hayvandan daha aşağı ilan edilmesi sırf topluma hayvanların vermeyeceği zararı verdiklerinden dolayıdır. Evet, e, Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla deriz ki fesat, putperest, müşrik, münafıklar eliyle e, çok nadir olarak da onların güdümündeki fasık Müslümanlar eliyle içteki pisliklere, içteki dengesizliklere, içteki gönül hastalıklarına verilen at olduğu gibi onların yeryüzünü fesada verecekleriyle ilgili ayetlerden yola çıkarak adına anarşi denilen, kargaşa, kaos, fitne denilen, bunalım, zulüm gibi atlarla ifade edilen son günlerin moda terimiyle terör adı verilen e, şekliyle e, insanın dışına da yansıyabilir. Dolayısıyla kalbin yatışmaması, yani itminansızlık, huzursuzluk, e, mutlu olamamak, mutmain olamama e, özelliğinin dışa aksetmesi e, fesat olarak ortaya çıkar. E, buna terör de, anarşi de denilebilir. Anarşi, kanun, nizam, düzen tanımamak diye tanımlanır daha çok. Ee, gerçek nizam gerçek kanun İslam olduğuna göre esas anarşist Allah'a isyan eden kimsedir Allah'ın emirlerini uygulamayan Allah'ın insanı düzelten toplumu düzelten mesajlarını görmezlikten gelen insan Allah'a isyan etme noktasında aynı zamanda anarşist ve terörist damgası yemeye herkesten daha öncelikli olarak layıktır tekrar edelim ki ee, İslam düşmanları veya Müslümanım dediği halde gerçekten Allah'a ve ahirete inanmayan münafıkların Müslümanları terörist ilan etmesinden önce biz Kur'an'dan yola çıkarak Allah'a isyan eden e, insanların şu veya bu haklarına gasp eden tüm kesimleri en büyük terörist ve anarşist olarak ilan ediyoruz ve tüm terörü, tüm fesadı, tüm anarşiyi lanetliyoruz. terörün fesadın e, her türlüsüne. Ee, dünyevi ve uhrevi olanına, e, bedenlere ve ahlaklara, maddeye ve manaya, e, cesede ve ruha hitap eden her yönüne karşı çıkıyoruz. Karşımızdaki insanların bu noktada e, nice terörü terör kabul etmeyerek, nice fesadı benimseyerek sadece bir kesime e, tavır almalarının bir kaypaklık, bir kandırmacadan, bir yanlışlıktan ibaret olduğunu e, rahatlıkla e, söylemeye çalışıyoruz. Evet sevgili dinleyicilerim, e, biz fesadı, terörü Kur'an'dan yola çıkarak küfrün ve şirkin temel özelliği olarak algılamadığımız müddetçe bilinçsiz de olsa başka bir fesadı, başka bir terörü e, savunabiliriz. E, onların safında yer almış olabiliriz. Kargaşa, fesat, anarşi, düzensizlik, terör ya otoritesizlikten başı bozukluktan, başı boşluktan ortaya çıkar, ya da otoritenin meşru, doğru, adil olmamasından yola çıkar. Bunu evde, ailede, iş yerinde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda dünyada ve ülkelerde eğer fesat varsa, yani terör varsa, ya orada ...bir otorite yoktur... ...ya da otorite... ...Allah'ın istediği gibi... E, ...adil e, esaslara... ...dayanmıyordur... E, ...o yüzden Allah'ın hükmünün geçerli olduğu... E, ...gök cisimlerinde... ...o yüzden Allah'a... ...hakkıyla kulluk yapan... E, ...insanların dışındaki... E, ...hayvanlar aleminde... sözgelimi fesat... E, ...yeryüzünü ifsad etmek... E, ...terör... ...söz konusu değildir... ...hani... Kendileri güçlü olduğu müddetçe güçsüzleri yenme, yemeyi yenmeyi e, prensip kabul edenlerin e, tabiatla alakalı bir yanlış çıkarımları vardır. Büyük balık küçük balığı yutar. Hayır büyük balıklar hep küçük balıkları yutsaydı denizlerde bir terör olurdu. Büyük balıklar e, gerçekten terör estirmiyorlar. E, onlar ihtiyaçları kadar e, küçük balıklardan yararlanıyorlar ama... Dünya yaratılıldan beri denizlerde Allah canlılar kalkeden ettiğinden beri küçük balıkların nesli tükenmemiş, hala devam ediyor. Ee, aynı şekilde mazlumların, gariplerin, fakirlerin hayatlarını sürdürme e, haklarının Allah tarafından e, en güzel şekilde verildiği gibi e, diğer e, e, insanı eliyle fesada uğramamış göklerin, denizlerin ve arzın. E, huzurlu bir şekilde e, ortada e, faaliyetlerini sürdürmeleri söz konusudur sevgili dinleyicilerim e, ben bugün konuyu bitirmek istiyordum ama e, yine söz e, biraz genişledi örnekler e, farklı noktalardan e, çoğaltılmış oldu e, İnşallah önümüzdeki hafta konuyu noktalamak üzere e, hatırlatıyorum ki Müslüman her türlü e, fesada karşı çıkar. Hiçbir fesadın e, etkin gücü olmaz. E, hiçbir fesadı e, uygulamaz. E, hem ahlaki hem manevi hem uhrevi boyutlarıyla... ...tüm insan haklarının gasp edilmesi anlamına gelecek... ...tüm terörü lanetler, kınar. Kur'an bunların zaten Müslümanların değil... Allah'ın nizamını ölçüsünü kabul etmeyen müşrik ve iki yüzlü münafıkların özelliği olduğunu değerlendirir. Bu ifadeyi ısrarla hatırlatarak sözlerime son veriyorum. Hepinize hayırlar, güzellikler, salih ameller ve sağlam inançlar, morali bozulmayan bir yaklaşımlar temenni ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi. Huzur ve esenliği hepinizin üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim. Kur'an Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan Daha